birçok insanların ezberlemeye çalıştığı birçok insanların peşi peşine saydığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın 99 ismi var onları öğrenim dedi inşallah Esma-ül e, kısaca gelen isimleriyle şöyle bir okuyalım manalarını kısaca söyleyip bir geçelim. Olmaz mı? Hem neler zikredilmiş, neler öğretilmiş, ne manası var? En azından bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd eder. Ondan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 ve Vesselam'ın yorudur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim o güzel isimlerini öğrenmeyi ona tabi olmayı O'na hamd etmeyi, O'na birlemeyi, Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ıdır ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimlerse yalnız O'nundur. Sesim net geliyor mu? Hmm. demek ki geliyor tamam. hmm. evet, Allah razı olsun hmm. en güzel isim en güzel sıfatlara sahip olan varlığı zorunlu ve bütün övgülere layık bulunan zatın adıdır Allah Rabbimiz'in birinci ismi, Esma-i Müsna'da gelen isimlerden bir tanesi Allah Celle Celaledir. Tüm kainatı yoktan var eden ve yarattığı tüm varlıkları canlıları rızıklandırıp kollayan ve belirli bir ömür biçen, atla ve hayale gelmeyecek çeşitlilikte ve güzellikte canlı ve cansızlar yaratan, ve onları mükemmel bir ahiretle yöneten biri vardır. İşte o bir, iki olmaz. İsim ve sıfatlardan bir tanesi Allah. Bir tanesi ise Er-Rahman'dır. Rahman suresine gidecek olursak kardeşlerim, birden dörde kadar gelen ayetlerde, Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona Konuşmayı, yazmayı, anlama ve anlatmayı öğrettedir. El er Rahman, insan olsun, hayvan olsun, mümin olsun, kafir olsun, hiçbir fark gözetmeksin, her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten manasındadır. El er Rahim, Arap 43'te de geldiği gibi. Allah müminlere karşı çok merhametlidir diyor allah Teala yeri gibi göğü yarattığı zaman yüz rahmet yarattı her bir rahmet yer ile göğün arasını dolduracak kadar engindir bu rahmetten 99'unun yanına ayırdı bir rahmeti de mahlukatın arasında yayıldı. İşte muhumen mahlukat birbirine şefkat edip, Allah bu rahmeti takva sahibi kullarına hasretmiş ve onlara 99'unu ziyade etmiştir. Errahim, esirgeyen, bağışlayan, engin, merhamet sahibi, dünyada kendisine inanıp emirlerini yerine getirenleri ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıracak olan Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim El Melik ayından Suresinde geldiği gibi de ki ey mülkün sahibi Allah'ım sen mülfik kime dilersen ona verirsin mülkü kimden bilersen ondan alırsın diyor elmelik görünen ve görünmeyen bütün alemin acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak çok temiz Rabbimiz Bakara 30'da biz seni hamd ile tesbih eder ve her noksanlıklardan temzih ederiz sözünde getirdiği gibi göklerde ve yerde olan her şey kutluyuz olan Allah'ı tesbih eder diyor Cuma 1'de. Evet. Bizlere düşense Allah'ın kutluyuz sıfatını tabiatta görüp Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demektir kardeşlerim. Esselam her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran cennetteki bahtiyar kullarını selam eden Allah hepinize selam etsin Yasin suresinde de geliyor ya onlar diyor tahtlarına oturmuş lablarından onlara selam vardır diyor Allah o insanların arasına bizleri de kalsın. Haşr 23'te geldiği gibi o öyle Allah'tır ki selamet verendir diyor. El-Mu'min kendisine sığınanları emin kılan, emniyet verici, kullarını iman şerefiyle şereflendiren insanları koruyup rahatlatan. Ayete baktığımızda ise Enam 82'de inanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulandır. Evet kardeşler, Allah'ın el mühim isminin tecellisini daha çok can ve malını Allah yolunda harcayan, aza kanaat eden, geceleri Rabbini anmak için sıcak yatağını terk eden Müslümanları da görmek mümkündür. El-Memin Evrenin bütün işlerini düzenleyen, gözeten, yöneten, insanlara murakabe eden, üstün gelendir. Tevbe 78'i okuduğumuzda onlar sırlarının da fısıltılarının da Allah tarafından bilindiğini ve onun bütün gizli şeyleri en iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? diyor. Evet. Rabbimiz Faneh ve Teala'nın her şeyi görmesi bize Allah'ın büyük ve güçlü olduğunu gösterir. Fakat bizim için en önemlisi Allah'ın şu an bizleri gözetleyer olması değil mi arkadaşlar? El- aziz, eşi benzeri ve dengi bulunmayan, de, şerefli ve güçlü, asla yenilmeyen, daima galip olan manasında. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında buyurduğu gibi, kim izzet isterse bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir. Fekir Selam. Evet, hiçbir sistem ve işkence karşısında boyun emeyip şahadete kadar uzanan bir hayat süren müminlerin o yaşantısında Allah'ın el-aziz isminin tecellisini görmek mümkündür kardeşlerim. El-Cebbar Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan manasındadır. Haşırda Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi o öyle Allah'tır ki istediğini zorla yaptırandır. Diyor. Evet. Düşünün kırılanları onaran anlamına gelen el cebbar sıfatının tecellisini hastalığa şifa bulan Yarası, yarası iyileşen ve ümidin kaybolmaya yüz tuttuğu anda dualara icabet etmesini görmek mümkündür kardeşlerim. O ee, da sesim geliyor mu? Genelden düşmeyin. Murat hoşgeldiniz. Nasıl? Allah'ım nasılsın? Sesim geliyor mu kardeş? Heh, tamam. Allah razı olsun mesela. Tamam. Tamam. Sen de hoş geldin Mısal. El mütekeptir. Çok büyük. Her hususta büyüklüğünü gösteren, yücelik, kibriye ve azamet kendisine mahsus, hakkı olan, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dedi Allah üstün istediğimi zeyman yaptım büyüklükte eşi olmayandır Allah razı olsun Allah bizi kibirden beri buyursun kardeşlerim dünyadayken büyüklük taslayıp kendilerini ilah olarak kabul ettirmeye çalışan zorbaların sıkıştıklarında tuvalete gitmeleri, yorulurca güçlerinin kaybolması, zayıflığının alameti olarak uykuya yenik düşmelerinde görmek mümkündür. Allah bizi kibrin her şeyinden verir buyursun. Çünkü kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin yüzünü göremeyecek kardeşler. El Halık her şeyi takdirini uygun şekilde yaratan Rabbimiz Fahanehu ve Teala'nın Nahıl suresinde buyurduğu gibi göklerde ve yerde bulunan her şey ve herkes ondan ister o her an yaratma halindedir buyuruyor Rahman 29'da şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeylerin hepsi o yaratır diyor Nahıl 8'de Bir gül yaratır, kokusunu verir. Kaplanma yaratır, zırhını vermeyi unutmaz. Bir kuş yaratır, tüylerle süsleyip güzel bir de ses verir. Evet, Allah bizleri mağfiret etsin. El maari, herhangi bir modele bağlı kalmadan, bütün varlıkları Uyumu yaratan, ayeti kelamede de buyurduğu gibi, o Allah ki haliktir, bâlidir, muşavildir, en güzel isimler onundur buyuruyor. Aynı toprak, su, hava ve güneşi kullanarak domatesi, biberi halik sıfatıyla yaratan Allahü Teala'nın elbâri sıfatını Farklıği sebzeye de farklı lezzet ve şekil vermesinde görebiliriz. Allahu Teala bir canlı yaratır ve o canlının yaşayabilmesi için gerekli malzemeleri de yaratarak ona en güzel bir görüntü verir. Hem de El Bari sıfatı tecelli etmiş olur. el müşavir tasvir eden her şeye bir suret ve şekil veren her şekli diğerinden farklı kılan mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan manasındadır ayette geldiği gibi diyor yaratan yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de bunların arasında bürenktir, diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak, diyor. Evet. Demek ki Allah, bir insanı el halık sıfatıyla yaratır. El bari sıfatıyla belirli şekiller el, kol, gözü bacak verir el musaffir, musavvir sıfatıyla değişik görünümler kazandırır rencisi, beyazı evet. bunlar el musavvirin tecellisidir kardeşlerim el gaffar daima affeden tekrarlanan günahları bağışlayan Allah hepimizi mağfiret etsin tövbesi kabul olan kulların arasında bizleri de El-Kahhar Kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan, her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir galibiyet ve hakimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan hale getiren. Rab suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi peki. Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir buyuruyor. Evet. Allah'ın El-Kahhar isminin tecellisini görmek isteyen, kendisini ilah yerine koyan tağutların, gözle görülmeyecek kadar küçük bir mikrop karşısında hasılanıp devrilmelerinde, İslam düşmanlarının mağlubiyetlerinde, o denizin altında insanlara ibret için kıyamete kadar bırakılmasını da görebilirler. Aleyküm ve rahmetullah. her çeşit nimeti hiçbir karşılık bekmeden bol bol bağışlayıp veren manasında. Sab suresinde şüphesiz sen daima bağışta bulunansın buyuruyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü, zengin oluşunu ve biz insanlara olan rahmetini El Vehhab isminde görebiliriz kardeşlerim. Allah bizi hamd edenlerden eylesin. Bize düşen de bunların hızında secde etmekten, ona şükretmekten başka ne var ki? El rezak rızıkları yaratan kullarına bahşeden ve her canlının rızkına kefil olan evet önümüze konan yemekten meyveden tutun da kokladığımız günden içtiğimiz çaydan yaşadığımız her şeyden Allah'ın verdiği ve vermiş olduğu bu nimetlerden el-rezzakın er ne olduğunu anlarız kardeşler. Allah'ın rezzak olduğunu bilme iman Allah'tan gayrı rezzak olmayan yani Allah'tan gayrı rızık verici olmadığını bilme ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında buyurduğu gibi ben cinleri ve insanları Yalnız bana kolluk etsinler diye yarattım diyor. Hemen akabinde ise ben siz de beni doyurmanızı istemiyorum. Sizleri doyuran benimdir. El-Fettah eh. El Kollarını rahmet kanadını açan ve her türlü müşkülleri çözüp kolaylaştıran manasında. Araf suresinde Rabbimiz subhan ve Taala'nın buyurduğu gibi Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında sen hak ise hükmet sen hükmedenlerin en hayırlısısın buyurmuştur. Sübhanahu ve Kana, El Fettah isminin gereği en Alim Ezeli ilmiyle büyük küçük, gizli aşikar Yaratılmış, yaratılmamış. Her şeyi bilen. Enam suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi gizlisini de, açığını da bilir. O ne kazanacağınızı da bilir buyuruyor. Aleyküm selamlar. Hoş geldin. Evet. El-Gabib. El-Gabid. daraltıp sıkan, kıtlık veren ruhları kabzeden eden manasında. Bakara 245'te Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah rızkı karada açar da hep ona döndürüleceksiniz buyuruyor. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın el-Kâmit isminin tecellisini dünyanın ruhunun kabz olmasında sevinçliyken gelen şok haberle sıkıntıya düşme anında, zenginken fakirleşme, güçlüyken güçsüzleşme anında görebiliriz. El-Basit rızkı genişleten ruhları bedenlere yayan manasında. Amin. Ecmai. Aleyküm selamlar. El-Hafit kafirleri, asileri, mütekettir ve zalimleri alçaltan, din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp, ahirette zelin eden ve cezalandıran. El-Rafi, sevdiği kullarını yükselten, müminleri kendisine yaklaştırarak gügelten, Vaka suresinde bildirdiği gibi, o alçaltan ve yüceltendir buyuruyor. el müiz, dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten. Münafıkın suresinde buyurduğu gibi, asıl üstünlük izzet, Allah'ın, peygamberin ve müminlerindir buyuruyor. İzzet sahibi her meminin cümle kafirler bile hiçtirler değil mi? El muzil alçaltan zillet veren esmi işitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten Rabbimiz Subhanahu ve Hüveteala'nın Zuhruf'da bildirdiği gibi yoksa onlar Gizlediklerini ve fısıtlarını işitmez miyiz sanırlar buyuruyor. Düşünün Rabbimiz Hanuk ve Talanın bizim gizlimizi de açığımızı da her söylediğimizi duyması, işitmesi insanın ihsanı yakalamasına sebep olur değil mi? El Basir tüm her şeyi kusursuz, kusursuzca gören manasında Rabbimiz Subhanahu ve VETEALA'nın Bakara Suresinde de bildirdiği gibi şüphesiz Allah ne yaptığınızı çok iyi görendir. Allah'ın her şeyi gördüğüne yakini olarak iman edip akıldan çıkarmamamız az hata yapmamızı sağlar kardeşlerim. El hakem Hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olan Araf'ta Rabbimizin durduğu gibi o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. El adım Bütün icraatları hak ve adalet üzerine olan El latif, en ince ve gizli işleri bütün incelikleriyle bilen ve onlara çok kolay nüfuz eden, kullarına sezilmez yollardan faydalar ulaştıran. Allah Azze ve Celle'nin Yusuf suresinde buyurduğu gibi, Rabbim dileğine karşılık lütufkardır. O her şeyi bilen hikmet sahibidir buyuruyor. El-Habir, şeyin iç yüzünden haberdar olan, Ayeti kerimede Büyürdüğü gibi, Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Herkes yarın için, Neyi takdim ettiğine baksın, Allah'tan korkun, Hiç şüphesiz Allah, Yaptıklarınızdan haberdardır, Buyuruyor. El-Halim, cezalandırmaya gücü yettiği halde hemen ceza vermeyen, kullarının isyanlarına karşı hemen öfkeye kapılmayan manasındadır. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi nahılda eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilir ne de öne geçebilirler. Evet. Allah hepimize güzel tövbe etmeyi ve kendisine yönelmeyi nasip etsin. Allah kusurlarımızı bağışlasın. En Azim Zatının ve sıfatlarının Mahiyeti anlaşılamayacak Kadar ulu Bakara Suresinde duyurduğu gibi O yücedir O büyüktür El-Gafur Bütün günahları bağışlayan Affediciliği Tam olan Aleykümselam Aleykümselam Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın Zümer suresinde buyurduğu gibi ve ki ey nefisleri aleyhine aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinde lütfünü kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar buyuruyor. Evet kardeşlerim. Alo Aleykümselam selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Amin. Ecmeğin. Senin de inşallah. Dükkandayım. Niye? Yok ben hiçbir şey yapmadım. Bakayım hemen ben. Tamam. Ben haberim.